Evet, Paris'te son tango bölümündeyiz. COP21'in üçüncü gününde açık dergide güncellemeleri alıyoruz. Ee, Paris'e dair Ömer Manto telefonu attığımızda Ömer Bey selamlar. Merhabalar. Şu, harika bir hava olduğunu söyleyemeyeceğim doğrusu burada. Demeyin. Ee, Fransa'da olağanüstü hal zindanı devam etmekte Paris'te ve Fransa'da, bütün Fransa'da. Tutuklamalar ee, olmuş bu arada. Ee... Ee, çok sayıda tutuklu insan yani çok sayıda insanın tutuklandığı gözaltına alındığı 24 kişinin ön gözaltı Evet. Yani suç işlemeden işte hmm. onu da konuşmuştuk. Evet geçen sefer. Ee, aynı, aynanın içinden de olduğu gibi için. Evet. Fakat bu devam ediyor. Yani Fransa'daki e, genel hava bence bu benim naçılane gözlemim çok da fazla sokağa çıkmıyorum ama görebildiğim kadarıyla hükümet e, bayağı şey kullanıyor bu belirsizlik ve korku havasını. Evet. E, bu şeyde 13 Kasım'daki saldırılardan sonra korkuç kanunları k cezaevlilerine karşı kullanılan 1950'lerdeki şeyleri pasını silip korkucular kanunları eee savaşına ilişkin. Evet. Yani 16. Hı -hı. ne maddesi 5. Cumhuriyet'in filan başkana devasa güçler verebiliyor. Her türlü şey alabilir. Önlem alabilir deniyor ve uyguluyorlar aslında bunu maalesef. Bu konuda şey ilginç bir yazı yazdı. Bianca Jagger bir şeyde çıktı galiba. Guardian'da çıktı. Şimdi tam hatırlamıyorum ama şey demiş diyor ben Nikaragua'dan genç bir kız olarak fiyatı okumaya gelmiştim diyor. Hı -hı. Ve o zaman işte özgürlük, eşitlik, kanun, hukukun üstünlüğü, habeas korpus gibi şeyleri, kişi dokunulmazlığı gibi şeyleri, kararları hayal bile edemezdim. Ama şimdi görüyorum ki diyor, yani bize okuttukları, o derslerde okuttukları siyaset biliminde Montesquieu'nün, Montesquieu yani hiçbir despotizm şeydeki kadar büyük olamaz şey, altında, hukuk ve adalet adına yapıldığı iddiasıyla o kalkanla yapılan kadar olamaz diyor ki. Gerçekten öyle. yani Papa Francesco şey dedi mesela, dünya artık şeye doğru gidiyor diye. İntihara, intiharın eşiğinde hatta intihar etmek üzere demişti. Papa da şey yollamıştı o ayakkabıları yediği üstüne. Evet. Son derece evet. önemli 20 gün. Ve ayakkabı biz yürüyüşe katılamıyoruz bizim yerimize ayakkabılarımız yürüsünce harika bir eylem vardı hı hı. onu bile toplayı verdiler dikkatci şimdi ayakkabı papanın ayakkabısı bile nerede onu bile bilen yok Excellent, buna tabii, karşılık evet. Fransa, Hollanda televizyonda benim gördüğüm yani Fransa başkanı Hollanda Plastole Republik'te yani Cumhuriyet Meydanı'nda çok rezillikler işlendi. Bunlar maskeli insanlar ve artık bu kullanımlar falan gibi laflar etti. Oysa videolara bakıldığı zaman ki Özgecan'la da konuştum oraya katılmış olan e, açıkça e, polis saldırıyor o heykelin etrafındaki mumlara ve hı hı. An, anmaların yapıldığı yere. Hı hı. Gazı sıkan polisle bütün o çiçeklerin ve mumların konduğu yerde. Yani şu anda benimki soruna e, cevap olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Başbakan Manuel Albayt 2000'den fazla eve baskın yapıldığını üç aylık buldu şey sırasında, Alancı hal sırasında ee, ve bunun devam etmekte olduğunda söyledi. Yani der, ben bir hava var. Evet, bu arada Ömer Bey, yani görebildiğim kadarıyla. E... Meşhur Sarko'da e, bunu sadece iklim için yapmasak e, diye de kendi seçmeni tabiri caizse gazlıyor bugünlerde e, Nikola Sarkozy. E, iklime kadar niye kimsenin hakkına gelmedi Fransa'da bu güvenlik önlemleri diye. Yani bununla da sınırlı kalmayacak. Yeni bir e, Avrupa'nın denemesinin yapıldığı da söylenebilir galiba Paris evet, iklim e, görüşmelerinde. Bence de öyle. Söylebilir yani. Bayağı Fransız hükümeti şeyde yazdığı gibi Bianca Jagger'ın da yazdığı gibi yani bayağı kullanıyor bu şeyleri. O kadar ilginç ki mesela bu 24 büktüm aktivistini başka şehirlerden de topladılar. Evlerini hapsettiler gözaltına aldılar. Konferansın bitmesine 13'üne kadar yani mesela Rens şehrinde, Ruanda, Lyon'da İnan bir sürü insan da kendi şeyleri altında tek suçları aktivist olmak. Helaket bir duruma doğru gidiliyor ama iklim zirvesinde de zaten buradaki büyük salonlarda mesela sivil toplumun da dışarıda tutulduğu obzördelerin, gözlemcilerin bir de ana toplantıları alınmadığı gibi bir durum var. Ve sivil toplumun da pek buna protesto ettiğini, Söyleyemeyiz doğrusu. Evet. Tam oraya geleceğiz evet. aslında Ömer Bey. Ben böldüm ama... E, örneğin bütün bunlara Yok karşılık... Mi? bir e, Aktivistlerin önlemi var mı? Planı sizin duyduğunuz etraftan ya da etrafta konuşulan... En azından pek çok sivil toplum örgütünün de orada olduğunu biliyoruz. Bireysel katılımcıların da... Demokratik ciklikle evet. örgütlerinin de... Hareketlerin de var mıdır bir plan? Bildiğimiz. Yani... E, binlerce, e, yani yüz binlerce kişi, belki milyon kişinin hı hı. gelmesi için yüz beri yapılan hazırlıklar vardı dünyanın dört bir tarafında ve nitekim burada yasaklandığı zaman da dünyanın dört bir tarafında milyonlarca insan tarihte görülmemiş bir gösteri yaptı. Yani sadece iki ülkede gösteri yapılmadığı bildiğim kadar yani hı. Güney, Kuzey Kore bilmiyorum tabii ama Türkiye'de biri Fransa'yı yasaktı, biri de Türkiye'de de evet. bir şey olamadı fakat Şimdi öylesine e, ga, acayip kanunlar böyle uyguluyorlar ki, diktatörlük. E, doğrusu e, aktivistler de ancak e, söylemezler bile, yani ne yapacağız falan, böyle şey, eylemler yapılıyor sadece işte. Korsan diyebileceğim eylemler evet. bunlardan Evet. en ilginçlerinden biri de rafalar da dün konuşmuşlar da evet, evet. kösemen. Ben izlemedim ama bu şey. Evet. evet Raf kösemenler. Hem zemin. şey ekibi. çok evet. ilginç. Brandalızın diye iklim e konusunda bu sanatçıların bütün Paris'te yani çok sayıda e aslında 80 19 ülkeden gelen 80 sanatçı. Paris'e Fransa'nın başkenti 600 böyle normal bilinen tabi biz bilmiyoruz onların çoğunu bilinen reklamlar var. herkesin gözünün aşina olduğu reklamların taklidini yaparak koymuşlar müthiş bir olay yani evet. Evet, bu. <gülüyor> şey gibi bank gibi mesela işte they profit would drown diyor yani onlar kar ediyor biz boğuluyoruz diyor Evet. Bir tanesinde işte Volkswagen'in yakalandığımız için çok ilgimiz ama biz çalışıyoruz İklimle ilgimiz yok. Air France müthiş destekçisi mesela <gülüyor> evet. bu şeyin iklim şeyinin onun harika bir reklamını yapmışlar. İklim değişikliğiyle ne? Tabii ki biz ilgilenmiyoruz. Biz ona karşı değiliz. Biz hava yolları evet. ve sadece kendi aramızda tutalım kimseye söylemeyelim. filan sus işareti yapan. Herkesin bildiği bir reklam olsa gerek. Bir de Pamuk Prensesi'nin gaz maskesiyle filan şey vardı yani. Çok güzel. Böyle Bu, bir durum şey, var. Ed Buster stili şey aslında. Aktivizm bir yandan da. E, tam evet. Tezahiri. Evet. Ve çok başarılı. Fakat öylesine şey ki polis e, etkin ki mesela e, sokaklarda olan Paris'te dolaşan insanlara sordum. Fark etmemişler bile yani. Hı. Çünkü hemen Tüm birden birkaç saat içinde polis Tatarbao'yu kaldırmış. Bu hmm. işlerde çok baya 1984 vari bir romandaki vari bir şey istiyoruz. Rezman evet. Tutu çok ilginç bir şey de baş miskofer. Yani vicdanı olan insanlar şirketlerle bu şeyi iklim değişikliği, adaletsizliğini finanse eden olmayan şirketlerle bütün işlerini kesmeliler vicdanlı olan insanlar. Yoksa yani buradan bir Paris'ten bir legal olarak zorunlu bağlayıcı bir anlaşma çıkmazsa hı hı. ondan sonra çocuklarımız tamamen bir yüzü bir bozulmuş ve ailesi dağılmış hı hı. bir insanlıkla karşı karşıya kalacağımız kesin görüyorlar. Evet. Fakat evet. benim buradaki Katıldığım bir herhangi bir toplantıda şimdiye kadar e, net olarak yani resmi düzeyde, üst düzeydekilerden işte karbonun yerde bırakılması ilişkin tek kelime söyleyen olmadı. Bir tek küçük ada devletleri bunu söylüyorlar. Evet bu sadece şey Dayvest Hareketi ile ilgili bir şey 350 oktan de bu konuşmayı yapmadan bir 10-15 dakika önce bir şey geldi bildiri evet. geldi bu arada. Öyle bir iyi, iyi haberimiz var. 500'den fazla kamu ve özel sektör kuruluşu fosil yakıt şirketlerinin yatırım yapmayacaklarını evet. ve var olan yatırımlarını da geri çekeceklerini açıkladı. Evet. evet. Gibi bir ben haber. Ben bu toplantıya katıldım ama yani tabii bu daha çok sembolik önemi olan bir şeyden bahsediyor çünkü muazzam miktarlardaki trilyonlarca, katrilyonlarca dolardan bahsettiğimiz için evet. bu çok sembolik ve ürkütücü bir, caydırıcı bir şey olduğu söylenebilir. Ama gene de önemli tadıyor da. Evet, meselenin ekonomiyle ee, şimdi, bağlantısı. alternatifleri belki de bu hafta sonunda yapılacak şeyde, e, sabah da açık yeşilde de azıcık konuşma fırsatı bulduk. Bu hafta sonunda alternatif zirve başlıyor. Evet. Paris'in başka bir yerinde oradan e, demin e, sorduğun soruya da cevaben bir şeyler çıkabilir. Hı -hı. ama bunu önceden açıklayacaklarını zannetmiyorum ki evet. bastırılmasın diye. Evet. E, yani buradaki tek umutlar beklenebilecek şeyin şu sıralarda bu olduğunu söyleyebilirim. Evet hafta sonu başlayacak alternatif forum. Bu arada Klein konuştu mu? Ee, onu, onu da soruyoruz. Yok konuşmadı. E, bu davet mütevziymiş. Yani an şey bir bilgiymiş bize gelen Hı -hı. E, tam net doğru bilgi gibiymiş ama. Özgecan Şehir rastlamış Bir makibine bir de iklim için gözeti verip resmi de çektirmiş. Şunu da yolladı. Eşi gazetede yazacak. Harika. Yayınlayacağız. Böyle hoşluklar var bana da selam söylemiş bize. Açıklar diyor. bu ama selam. Öyle kaldık yani. Evet peki. <gülüyor> hafta sonuna öyle. doğru daha iç açıcı haberleri umarız yani önümüzdeki hafta itibariyle duyarız diye ümit etmekten başka hiçbir seçenek yok hakikaten. Çok ilgisik. Yok hakikaten öyle bir durumla Bakalım takibe devam. Evet. evet öyle öyle. Çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Ekleyeceğiniz Aynen. başka bir şey var mıydı sizin? Görüşmek üzere ederim. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Siz, evet. de, Siz de dikkat, dikkat. edin. Hoşçakalın. Hoşça kalın.